94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programı devam ediyor. Bir süredir sizlerin de duyduğunuz üzere Açık Kitap'tan bahsediyoruz. Açık Gazetede e, konu edinmişlerdi kendilerine. Aynı zamanda ardından da Açık Dergi programında Mehmet Yüz ve Ömer Madra konuğumuz olmuştu. Şimdi de kitaba büyük emek veren editör ve tasarımcılarıyla, bir, e, tasarımcısıyla birlikteyiz. Açık Kitap'tan söz ediyoruz. Kuşkusuz editörü benim eski partnerim Açık Dergi programındaki program ortağım Soner Ertekin. Tekrar hoş geldin Soner. Ertekin. Hadi. Hoş bulduk, merhaba. Ve aynı zamanda tasarımcı Artun Çinetçi. Artun hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Burada tasarımcı Artun Çinetçi derken bir ismi daha anmak gerekiyor. Birlikte tasarladınız çünkü Sultan Doğan'la birlikte tasarladınız kitabı. Evet. Ama bu akşam sen konuğumuzsun. <gülüyor> evet, sonra önce burada ne kadarlık bir emek var, bu süreç ne zaman başladı ee, takvim olarak söylersek... Kitabın içeriğini hazırlamaya başladığımızda 2005'ti diyebilirim uzun soluklu bir çalışma, çalışma oldu yani. Oldu. Evet zaten kitabın hacmine de baktığımızda başka türlü olmasının mümkün olamayacağını da anlayabiliyoruz. Evet Evet. devam ediyoruz peki 2005'te başladı yani 5 yıllık bir emek var bu kitabın arkasında Açık Radyo'nun 15. yaşına da yetişti bu da çok iyi bir zamanlama diye düşünüyorum açıkçası. Niye böyle bir kitaba gidildi niye böyle bir kitap yapılmak istendi? Sonuçta hani açık radyoda söz uçar deyip duruyoruz senelerdir. Ama bu kadar yıl, o kadar böyle zengin bir birikim olduğu zaman, bu kadar böyle büyük bir aile, herkesin artık böyle çocuğunun mürüvvetini görmek istemesi gibi, hani bunu yazılı olarak da daha kalıcı bir şekilde de görmek istiyordu herkes. Açık Radyo tarihini de anlatan, e, tabi belgesel çalışmaları şunlar bunlar oldu ama bununla ilgili bir kitap da e, birçok insanın beklentisiydi. Ve aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. Çeşitli maddelerle Açık Radyo tarihiyle birlikte e, aynı zamanda Dünya tarihi ve Türkiye tarihine de ışık tutan maddeleri de barındıran bir kitap olduğunu da söyleyebiliriz galiba. Yani bu söylediklerinin hepsi Açık Radyo'nun genelde konusu olduğu için evet, bunlar da evet. kitabın içinde yer evet. alıyor. Evet tasarım olarak Baktığımızda iki ayrı tasarımla karşılaşıyoruz. Evet. Biri özel edisyon, diğeri de şu anda önümüzde tuttuğumuz ve yaklaşık öyle tahmin ediyorum ki bir hafta içinde kitap evlerindeki yerlerinde alacak olan evet, kitap. Evet. Bu iki tasarımdan bahseder misin artık? Tabii. Şimdi bir kere 3000 tanesi birinci baskı edisyonu olarak önümüzdeki günlerde kitap evlerinin raflarında olacak. 150 adedi özel üretildi. Aradaki kapak tasarımları farkı. 150 adedinin kapağı e, tuval gibi üretildi e, ve bu e, tuval e, dokusu üzerine e, ressam e, Mehmet Güler yüz e, desenlerini uyguladı. Hani Mehmet Güler yüz atölyesinden çıkmış 150 kitap diyebiliriz buna hmm. özel 150 açık kitap diyebiliriz. E, onlar tabii ki e, hani farklı şekilde pazarlanıyor ve e, satışa sunuluyor. Bir koleksiyon objesi olarak. Kesinlikle bir evet. koleksiyon e, objesi olarak e, hayata geçtiler bile. Evet devam edelim peki sona ne kadar emek olduğunu biraz daha altını çizebilmek adına sayısal verilerle kitaptan bahseder misiniz lütfen? Şöyle aslında rakamlarla söyleyince bu bundaki emeği ifade etmek çok güç ama şöyle ki 550 madde var kitapta. 751 sayfalık bir kitap bu ve de kitabın içinde 180 yazardan alınmış yazılar var. Şimdi kitabın içeriği hem Açık Radyo'nun sözlü ve yazılı arşivinin taranması hem de programcı ve dostlarımızdan istediğimiz yazılarla oluştu. Ama e, hem tasarımıyla hem e, post prodüksiyonuyla diyeyim bütün radyonun emeği var bu kitapta. Evet biraz daha gözümüzün önüne gelmesi adına hangi alanlara uzanıyor? Birkaç madde örneği verirse bu kafamızda şekillenebilir herhalde. E, açık radyo gibi açık radyodaki e, nasıl her konu yaralıyorsa işte e, spor, kültür, siyaset, tarih, bilim vesaire e, Kitapta da bunlar var ve ilk e, böyle birkaç... Örnek verebileceğim madde, mesela aslan manav, Godzilla, güneş arabaları, madrigal, neo liberalizm, radiumani, sazlı cazlı vapurlar, situasyonist, internasyonal, tarzan, tasarruf genelgesi, Türkiye ve küresel iklim değişikliği, müftade sokak, vicdanirat, yahudi nazisi, yani oldukça çeşitli. Evet. genç bir yayfazede karşımıza çıkıyor Açık Kitap. Açık Radyo'nun 15. yaşına denk gelen Açık Kitap. Herkinize birden sormak istediğim bir soru var. Nasıl bir ansiklopedik özelliği var kitabın? Hem tasarım açısından hem içerik olarak, editoryal olarak baktığımızda. Ben bu soruyu hem cevaplamak istiyorum hem de bekliyordum. Ben bu kitaba ses getiren kitap diyorum. Hı hı. Çünkü içinde Açık Radyo'nun sesini barındırıyor. 15 senedir Açık Radyo'da ee, makaleler, belgeler, fotoğraflar e, bütün bu akışı içinde barındıran e, kapasiteye sahip bir kitap. Dolayısıyla projenin başında e, bu işe bir ansiklopedik özellik kazandırarak bunca maddeyi e, dünyaya getirebileceğimizi e, konuştuk. Dolayısıyla A'dan Z'ye ki hani tasarımdan konuşuyorsa kapağında da zaten e, AVz göndermesi vardır e, açık radyonun hassasiyet noktalarını ve temas noktalarını e, ansiklopedik bir maddesel ilişkiyle e, ortaya koyan bir formatı var kitabın Ama tabii ki maddeler kendi içinde hoş tutarsızlıklar Hani e, adaletten bahsediyorsak arkasından Adriandrina Evet, yani, Bu da informal özelliği galiba Evet informal özelliği bu özellik başka bir şeyi de yanında getiriyor Biz mesela bir indeks koymadık ee, yani tamamen maddelerin e, görsel destekçilerine yönelik bir takım listelemeler var ama... E, ...istedik ki e, okuyucu e, bir madde ararken e, kitapla buluşsun. Hatta o maddeyi ararken o kitapla bir ara e, baş başa vakit geçirsin. E, dolayısıyla kitabın kendisi bir indeks aslında. Hı hı. E, bunu da yapmak istedik. Evet. Sonra senden ricam da bu informal özelliğin üstünde biraz durman evet bir ansiklopedik kitap ama içinde yer alan maddeler Artun'un da işaret ettiği gibi tutar, yani birbirini takip edişteki tutarsızlığıyla aslında bir informal özellik oluşturuyor. Sen editör olarak neler söylersin bu konuda? Şimdi kitabın ansiklopedik sözlük formatında olmasının başlıca nedeni açık radyonun ansiklopedik bir kitabı, kitap gibi olmasıdır. Yani ansiklopedik hı hı. bir radyo olmasıdır. Ama açık radyoyu açık radyo yapan niteliklerden biri buysa diğeri de burada sözünü ettiğin informalliğin ve hani dünyada katı düzen dediğimiz şeye kafa tutan bir neşenin olmasıdır. Ve de e, kitabın içeriği de aynı şekilde bunu da yansıtıyor. Dünya ile ilgili çok ağır ya da sert bir gerçeklikle ilgili bir madde'nin ardından e, sadece bir çocuk oyunundan bahseden ya da bir yemek tarifi veren bir maddeyle de karşılaşabiliyoruz ki açık radyo'nun doğası bir yayınları da zaten böyle. Zaten manifestomuzda eğlenemiyoruz diye başlıyor. Kitapta tam da bunu taşıyor. Senin Eğlenemediğimiz de... radyo radyo değildir. değildir. <gülüyor> Evet devam ediyoruz Sonu Ertekin ve Artun Çineci ile Açık Kitabı Konuşmaya 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programının içerisinde. Şimdi bir galiba sizi biraz zorlayıcı bir soru sormak istiyorum. Bu 5 yıllık sürece baktığımızda sonra senin açısından Artun da senin tasarımın açısından baktığımızda Açık Radyo'nun çeşitliliği evet insan kendi radyosunu öme durumuna geliyor ama yani ne, derdim o değil başka bir şey anlatmaya çalışıyorum açık radyo'nun çeşitliliğine baktığımızda bu herhalde sizi tasarım açısından ve editorial olarak bir hayli zorladı bu yaşadığınız zorluk üstüne neler söyleyeceksiniz Artuşel ile başlayalım e, şimdi bir kere açık radyo gibi görünen bir kitap yapmak gerekiyordu yani açık radyo ilkeleriyle duruşuyla özellikle e, yakından dinleyenlerin çok iyi bildiği bir e, ...kimliği var. E bu kimliği taşıması gerekiyordu. Bir kere bu kimliği taşısın diye uğraştık. E, tabii birinci zorluk bana göre... ...açık radyo bir radyo. Yani hı hı. Bir, bir e, yayın evi değil. Dolayısıyla yaklaşık 800 sayfaya varan bir kalabalığı uzak adreslerden birbirimize destek olarak bu kitabı çıkardı kafa kafaya verme şansımız sıkça olmadı yani çünkü hı hı. yani destekçi mesaisiyle çok kolay çıkacak bir kitap değildi ilk zorluk buydu ikinci zorluk biraz önce de sözü geçti yani içinde çok fazla veri var alıntılar makaleler belgeler örneğin 47. sayfada hatırlıyorsam yani Açık Radyo'nun rütük tarafından kapıldığı, kapatıldığı bir dönem var. Hı hı. E, mesela kitabın 47. sayfasından itibaren boş sayfalarla karşı karşıya kalıyoruz. <gülüyor> yani orada işte Açık Radyo şu tarihte şu program tarafından kapatılmıştır demek yerine bunu dedikten sonra aynı radyo akışı gibi bir suskunluğu var. E, bunları yapmak gerekiyordu. E, bu özellikleri itibariyle ilginç bir kitap olduğunu e, düşünüyoruz. Okuyucular da teyit edecekler baş başa kalınca kitapla. Ee, hani ilk zorluklar bunlardı tasarım evet. adına. Editöryel zorluklara gelelim sonra. Aslında ipuçlarını verdin. Ee, yani ne diyebilirim çok bilemiyorum. Sonuçta açık radyo yani Artun'un da dediği gibi açık radyo ile özdeşleşen ya da açık radyoyu ifade edebileceğini düşündüğümüz parçaları seçmeye çalıştık e, Ömer Beyle. Ve de e, bu asla tamamlanabilecek bir kitap değildi aslında bakılırsa. Evet, okumaktan da Çünkü, tasarlayamadık. Şimdi, yani evet. <gülüyor> e, açık radyo ekibinden maddeler geldikçe e, o kadar ilginç maddelerle karşı karşıya kalır ki. Şimdi belli bir zaman ayırmamız lazım bu işe fakat biz maddelere kaptırıyorduk kendimizi. Hani e, böyle hoş bir e, şeyi de var. Evet benim açımdan da böyleydi yani kitabın kitabın her sayfasında böyleydi zaten ama dediğim gibi hani kitap ıı, tamam bitti dedikten sonra bile şunu da ekleyelim bunu da ekleyelim yani artık kitap basılmış önümüzde duruyor ya şunu niye koymadık böyle bir şey. Peki hemen buna paralel olarak şunu merak ediyorum. Muhtemelen yani böyle bir kitabın bir satış problemi olmayacağına inanıyorum. 3000 adetinde kısa bir zamanda tükeneceğine inanıyorum önümüzdeki haftadan itibaren. Ve muhtemeldir ki ikinci, üçüncü baskılara gidecek. Bu esnada siz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Düşündüğünüz değişiklikleri ikinci, üçüncü baskılara yani kitap ilerleyecek mi? Bununla ilgili bir tasarrufunuz var mı? Sonra buna Çok örnekler, tehlikeli bir yani. soru ya. <gülüyor> Ama mı? güzel bir soru. Ee, <gülüyor> bir kere benim en büyük temennim bir kere açık radyonun e, bu şekilde devam etmesi. Dolayısıyla açık evet, evet. E, aynı şekilde ikincisinin üçüncüsünün gelmesi. Zaten bence bu kitap e, böyle kalmamalı. Arkası gelmeli. Yani şu günden hepimiz de inanıyorum ki bunu devam ettirme heyecanı var. E, i̇kinci baskıya girer mi yakında? E, ve bu ikinci baskıda bir takım düzeltiler, revizyonlar yapılır mı? E, ufak tefek tabii ki her bakışımızda acaba şurasını şöyle yapsam mıydık dediğimiz iş, işe olan bağımımızdan ve sevgimizden bir şeyler görüyoruz. Mutlaka e, çok küçük revizyonlarla e, ikinci baskısına gidebiliriz ümit ediyoruz ki. Ama e, kitabın ikincisini üçüncüsünü hani ben kendi adıma cevaplayayım yapmak gerekiyor. Ve devam etmesi gerekiyor. Yani bunun bir süreklilik haline gelmesi gerekiyor. Ben de ondan yanayım. Her ne kadar harcamış olduğunuz enerji, emek, zaman sizin bir döneminizi alt üst ettiğinin farkına varsam da ama çok buna değer bir ürün ortaya çıkarmışsınız. Çok çok teşekkür ediyorum tekrar tekrar hem kitap için ellerinize sağlık hem de radyoya gelip açık kitabı anlattığınız için. Biz teşekkür ee, ederiz. Yani, Bizi de teşekkür ederim ama hep birlikte Açık Radyo sloganını burada söylemek gerekiyor. Çünkü evet. hakikaten hep birlikte çıkmış bir kitap oldu. Bu aynı radyo gibi. Evet. Evet, tekrar tekrar teşekkür ederim. 94.9 Açık Radyo Açık Dergi programında bu akşam... Henüz kitap evlerinde yerini almak üzere olan yani birkaç gün içerisinde rahatlıkla bulabileceğiniz Açık Kitabı, editörü Sona Ertekin, Tasarımcıları Artun Çinetçi ve Sultan Doğan'dı. Tasarımcısı Artun, tasarımcılarından Artun Çinetçi ile birlikte konuşmuş olduk. 94.9 Açık Radyo, Açık Dergi programında.